devam edelim inşallah. Efendim Vesi Karabulu, Diyarbakır'dan efendim öncelikle sizi çok seviyoruz demiş. Kandiliniz mübarek olsun. Allah nasip ederse pazar günü sizinle Ümre'ye gidiyoruz. Gideceğiz. Hacı ve Ümre'yi nasıl yapmalıyız diye sormuş efendim. Allah razı olsun. <gülüyor> Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü kardeşlerimizle beraber bir ömre yapacağız. Allah hacı farz kılarken hac ve ömre dedi. Tıpkı ömre de hac gibi farzdır. Hac bir büyük hac vardır. Hacül ekber. Herkesin hac yaptığı vakit vardır, bir de özel bir arada onun dışında hac edenler vardır, hac ziyaret demektir, Betullah'ı ziyaret etmek, buna beraber tavaf etmek demektir, o hacca, o ziyarete niyet etmek demektir, buna da ömre denir. <gülüyor> Ömre aslında bir ömre bedel olan, ömrümüzü <gülüyor> haç kılan, ömrümüzü Allah'ın huzurunda yaşamaya çalışmak demektir, öğrenmek demektir, bunu öğrenmek demektir. Allah'ın huzurunda durmayı, yaşamayı öğrenmek demektir. Ömre, bir ömür. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ameller niyete göredir buyurdu. Niyetimiz neyse amelimizin kıymeti değeri de ona göredir. O zaman önce niyet etmek gerekir. Evet hacca gidemeyenler ömreye gidiyor. Ne zaman niyete başlaması lazım? Zaten önceden bir niyet etmiştir. Bir de evden çıktığı andan itibaren yolculuk başlamıştır. Niyeti öyle yapmalıdır. <gülüyor> Betullah'a gidiyor. Allah'ın davetine icabet ediyor. Allah'ın Betullah dediği, Allah'ın evi dediği, evet. Betullah'a gidip Allah'a misafir oluyor. Ben Rabbime, Beytullah'a, Allah'ın evine misafir olmaya gidiyorum, deyip niyet etmesi gerekir. Evden çıktığı andan itibaren artık o Allah yolundadır, Beytullah yolundadır. Evden çıktığı andan itibaren. Resulullah Efendimiz buyurdu, kim Allah yolunda ölürse o şehittir. O Allah'a canını kurban etmiştir. Ölür veya öldürülürse o fark etmiyor. Allah yolunda. Hac için ya da ömre için evden çıktığımız andan itibaren Allah yolundayız. Beytullah yolundayız. Herhangi biri ölürse şehit sevabı alır. <gülüyor> ne demektir bu? canlı Allah yolunda feda etmiş. Allah yolundayken evet Allah canlı teslim almış demektir. Onun bütün günahları af olmuş demektir bu. Allah ona böyle bir muamelede bulunur. Kendi yolunda vefat ettiği için evden çıktığı andan itibaren evet Allah yolundadır, Beytullah yolundadır. Allah'ın davetine icabet yolundadır. Yalnız giderken ne buyurdu ayet-i kerimede hac için Beytullah'ı ziyaret için yola çıktığınızda kendiniz için azık hazırlayın. Ama azığın en hayırlısı takva azığıdır. Takva azığı işte bu niyettir. Gönlünü buna hazırla dedi. Nasıl ki zahiri olarak azığa, yeme içmeye, elbise giymeye ihtiyacın varsa, bir de manevi olarak yemeye, içmeye, giyilmeye ihtiyacın var. Bir de takva elbisesi var. Takva elbisesini giy, yediğin, içtiğin de, aldığın nefes de takva olsun. Takva, Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek demektir. Sorumluluğunu bilip, gereğini yerine getirip yapmak demektir. Sorumluluğunu bil. Nedir kulun sorumlusu? Kulluktur elbette ki. Allah'a abdiyettir. Allah'a kulluk sorumluluğunu bil ve kulluğunu yap. Bir kul olarak Beytullah'ı ziyarete gel. Bir kul olarak. Kul seven demekti. Abd seven demektir. Sevdiğinin sevgisini kazanmak için çabasını gayretini sarf eden demekti. Onun için yola çıkarken Rabbimizin sevgisini kazanmak için yola çıkıyoruz. Abd olmak için, abdiyeti kazanmak için yola çıkıyoruz. Bunun içinde o takva elbisesini giyip, takva azığından yiyip içmemiz gerekir. Evet, takva azığı bununla beraber Rabbini tesbih ettir. Rabbine hamdır. Rabbini tekbirdir. Rabbine şükürdür. Rabbine abdiyettir, secdedir, duadır. Evet, yola çıktığımızda önce bir niyet etmemiz gerekir. Niyeti Evet, nasıl yapıyoruz? Giderken Rabbimizin evine onun misafiri olarak gidiyoruz. Bununla beraber o bize ne ikram eder diye bakmamamız gerekir. Onun bize ikram edeceğini düşünmek doğru değildir. Edebe aykırıdır. Misafirliğin edebine aykırıdır. Giderken ben ne götürürüm deyip bakması gerekir kulun. Benim, nasıl ki biri bir yere gittiğinde bir hediye götürüyorsa, ben oraya ne götürüyorum? Benim neyi götürmem lazım? Neyi vermem lazım? O bize neyi ikram eder değil, beni benim ne götürmem lazım deyip niyet etmemiz gerekir, bakmamız gerekir. <gülüyor> yola çıktığı andan itibaren, memleketini bırakıyor. Buna beraber mevkisini, makamını bırakıyor. Çoluk çocuğunu bırakıyor, evini bırakıyor, her şeyini bırakıp yola çıkıyor. Bırakırken, asıl sahibine teslim etmesi gerekir. Ya Rabbi, bunlar zaten benim değildi, bunlar zaten sana aitti, ben de. Bunların hepsinden vazgeçtim, sana teslim ettim. Asıl sahibine teslim ettim. Ben evet, sana geliyorum, bu sana ait olanları sana teslim ettiğim gibi bir de bana verdiğin canım var. Onu da kurban etmeye geliyorum. Onu hediye etmeye geliyorum. Geliyorum bana şunu ver, bunu ver, şu duamı kabul et demiyoruz bir kul olarak, takva azgı buydu. Buna bir kul olarak sana her şeyimi kurban ediyor, teslim ediyor. Çünkü hepsinin sahibi sensin. Bir de canım var, onu da oraya kurban etmeye geliyorum. Sana teslim etmeye geliyorum. Bunun karşılığında benim senden isteyebileceğim tek bir şey vardır. Ama o da bana ait değildir. O da senin muradındır. Muradının üzerimde gerçekleşmesi için, evet canımı kurban ediyorum. Sen benden neyi istiyorsan benim için, senin takdirin neyse benim için neyi seviyorsan benim de. Takdirim odur, istediğim odur, duam odur. Ama bunun karşılığında bir de evet, sana canımı kurban ediyorum canımı kurban etmeye geliyorum. Sana ait olanı sana teslim etmeye geliyorum. Ben sana ait. Evet, istediğim tek şey muradının üzerimde gerçekleşmesidir. Onun muradı nedir? Onun muradını biliyoruz. Onun muradı bizim ona abd olmamızdır. Ben cinleri ve insanları bana abd olsun diye yarattım buyurdu. Onun üzerimizdeki muradı Güzelliğinin tecelli etmesidir. İsimlerinin tecelli etmesidir. Rahmetinin tecelli etmesidir. Onun rahmetinin içine girmemizdir. Buna beraber o rahmeti üzerimizde evet gösterip bütün insanlara, varlığa, mahlukata tabii ki önce kendimize, ailemize rahmet etmektir, merhamet etmektir. Onun üzerimizdeki muradı güzel yapmamızdır, mühsin olmamızdır. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Bizden güzel yapmamızı istiyor ve onun bizim üzerimizdeki muradı odur. Onun bizim üzerimizdeki muradı bizim dua olmamızdır. Hayır olmamızdır. ikram olmamızdır. Nimet olmamızdır. Hidayet olmamızdır. Yaratılışın gayesini Allah böyle beyan etmişse muradı da budur. Üzerimizdeki muradı bu. Bizi kul olarak, abd olarak Aşık olarak görmek istiyor. Bu durumda canımızı kurban ederken evet, aşkınla aşk olalım demiş oluyoruz. Beni sevmeni istiyorum, bizi sevmeni istiyoruz. Bununla beraber o sevgide, o aşkla, muhabbete aşk olmayı diliyoruz. Rahmet olmayı diliyoruz. Güzellik olmayı diliyoruz. Muradın üzerimizde gerçekleşsin istiyoruz yani. Önce niyetin böyle olması gerekir, bir şey almaya değil, bir şey vermeye gidiyoruz. O neyi verecegini zaten biliyor, bizim ona ayrıca şunu ver, bunu ver dememiz doğru olmaz, edebe aykırı olur bir kere. Evet, daha sonra duamızı yapacağız ama niyetimizin böyle olması gerekir. Yani kul Rabbinin evine misafirliğe gidiyor, bu durumda ona düşen kulluk, avdlık yapmaktır. Abd olarak tavrını göstermektir, niyetini yapmaktır. Evet, sonra asıl elbisesinden soyunur. Elbisesinden vazgeçer, ihram giyer. Buna beraber ihramın cebi de yoktur. Hiçbir şeyi beraberinde götürmez. Yani ben her şeyi bıraktım, her şeyden vazgeçtim. Kefenimi giydim, huzuruna geliyorum demektir. Tabi yola devam eder. Oraya vardığında Kabe'yi tavaf ederken evet. Hem yolu yürürken hem tavaf ederken ne diyor? Terbiye okuması gerekir. "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Buyur ya Rabbi." Emret ya Rabbi, emrindeyim ya Rabbi. İşte benim canımızı kurban etmeye gidiyoruz dememin sebebi budur. Buyur diyoruz, emret diyoruz. Bu durumda o mutlaka bize bir şey söylemesi gerekir ki, biz bunu söylüyoruz. Bir şey söylemesini istiyoruz ki, bunu söylüyoruz. Benden iste diyoruz, lembek, buyur ya Rabbi, emret ya Rabbi. Sen emret, ben yapayım. Neyi emretmiştir? Abdiyeti emretmiştir. Sana abd olmaya geldim. Sana kul olmaya geldim. Sana aşık olmaya geldim. Sana teslim olmaya geldim. İman etmeye geldim. Teslim, O teslimiyetimi, imanımı, sadakatimi arz etmeye geldim ki ben senin abdim Ben seni seviyorum ve ben seni istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Sevgini kazanmak istiyorum. Ve ben bunun karşılığında... Her şeyimi bıraktım. Benim dediğim, bana ait dediğim her şeyimi bıraktım. Hepsinden vazgeçtim ve hepsini sana teslim ettim. Asıl sahibi sensin. Sana teslim ettim ve ben kurban olmaya geldim. Buyur, sen emret, ben kurban olayım. Ben yolunun kurbanıyım. Kimin gibi? Hz. İbrahim gibi, Hz. İsmail gibi, Hacer annemiz gibi. Nasıl ki Hazreti İbrahim en sevdiğini, evladını Hazreti İsmail'i kurban etmek istediyse ama Allah buna müsaade etmedi. Evet Allah bir şeyi istiyorsa almak için değil vermek için istiyor. Hacer annemiz aynı şekilde kendi evladını kurban olmaya gönderdiyse, kurban ettiyse Hazreti İsmail, evet nasıl ki, evet ne dedi Hazreti İbrahim ona ben seni Allah yolunda kurban ettiğimi görüyorum. O ne dedi Allah'ın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Beni kurban et dedi ve ben sabrederim dedi. <gülüyor> Allah bunları bunun için bize anlatıyor. Sen de kurban etmeye gel ve kurban olmaya gel. İbrahim olmaya gel. İsmail olmaya gel. Hacer olmaya gel. Evet. Niyetimizi yaparken Allahümmellebeyk derken İbrahim olmaya geldim ya Rabbi. İsmail olmaya geldim ya Rabbi. Hacer olmaya geldim ya Rabbi. Ben de onların Yolundayım, onlar gibi yapmaya, onlar gibi olmaya geldim ya Rabbi. Onlar gibi kur olmaya geldim. Kurban etmeye geldim, kurban olmaya geldim diyoruz. <gülüyor> lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyke la şerike leke lebeyk. Yine, emret ya Rabbi. Senin şerikin yoktur, ben sana şirk koşmam. Ben seni seviyorum. Senin sevgine hiç kimseyi ortak etme. Senin emrin karşısında hiç kimseye söz hakkı tanımam. Sana ortak tanımam. Senin emrin karşısında, vahyin karşısında hiçbir söze söz hakkı tanımam. Senin Peygamberliğinin peygamberinin örnekliği yanında hiçbir örnek tanımam. O'na tabi olurum. Sen öyle emretmişsin, ben öyle yaparım. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mürk Muhakkak ki hamd sana aittir. Elhamdülillahirrabbil alemin. Öfkiye layık olan sensin, sevilmeye layık olan sensin. Tekbir edilmeye, tesbih edilmeye, layık olan sensin. Dua edin, edilmeye, istenilmeye layık olan sensin. Bütün nimetler senindir. Nimet denen her ne varsa senindir. Bütün nimetler senin el-esma-ur-husna'dan, güzelliğinden tecelli ediyor. El-esma-ur-husna sana aittir ve ben buna iman ettim. Bütün nimetler, bütün güzellikler sendendir. Sadece yalnız senden. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, o senden gelmiştir. Sendendir o. Sana aittir. Lekevül mülk ve mülk senindir. Mülkün maliki sensin, meliki sensin. Maliki yıvmiddin. Ben de bana emanet ettiklerini sana teslim ettim. Asıl sahibine teslim ettim. Ben de sana aitim. Ben de sana teslim oldum. Müslüman oldum. Teslim oldum. La kelek, Çünkü senin ortağın yok. Hiçbir şekilde sana şirk koşma. Hiçbir şekilde hiçbir nimete sahip çıkıp bu benimdir deme. Mülkünde hiçbir şeye sahip çıkıp bu bana aittir demem, bence demem, bana göre demem. Hiçbir şekilde, hiçbir konuda. Zaten bunu söylediğinde gönlün hazır oldu, niyetini yaptın, niyet budur, niyet telbiyedir. Telbiye okunmadan, anlaşılmadan evet, hacın, ömrenin niyeti yapılmamış olur, Anlaşılmamış olur. Yoksa böyle işten niyet ettim, hacımızı, ömremizi bizim için kolay eyle, hayırlı eyle, olma diyor. Allah böyle öğretmemişti. Peygamberler böyle yapmamıştı. Kurban olmaya gidiyorsun. Teslim olmaya gidiyorsun. Her şeyi sahibine teslim etmeye gidiyorsun. <gülüyor> evet, terbiyeyi okuyup, Beytullah'a gidiyoruz, gidiyoruz, başlıyoruz tavaf etmeye. Allah'ın evinin etrafında, Beytullah'ın etrafında dönüyoruz. Unutmamamız gereken bir şey vardır. Beytullah'ın tam üstünde bir de Beytül Mamur vardır. Meleklerin tavaf ettiği, evet, Kâbeleri. Kabe'yi tavaf ederken Beytül Mamuri beraber tavaf ediyorsun. Onu melekler tavaf ediyor. Sen aşağıda insanlarla beraber tavaf ederken yukarıda melekler seninle beraber hem beyti tavaf etmiş oluyor. Sen Beytullah'ı tavaf ederken Beytül Mamuri beraberinde tavaf ediyorsun. Meleklerle beraber. Tıpkı bir melek gibisin. Her şeyi sahibine bıraktın ya. Aslında ondan öteye Meleklerin secde ettiği varlık halindesin. Her şeyi sahibine teslim etmişsin. Hiçbir şeyi ona şirk koşmuyorsun. Evet, tavaf ederken yedi sefer dönüyorsun. Neden yedi sefer? Yedi bir sayı değil. Yedi yetmiş bir sayı değil. Çokluğu ifade eder. Sonsuzluğu ifade eder. Yani ben ebediyen, Yaşadıkça, senin evinin etrafında, Beytullah denen, evet, o beytin etrafında dönüyorum. Sen buraya davet etmiş, sen buraya tecelli ediyorsun. Bana tecelli ediyorsun. Senin tecellinin, rahmet tecellinin, muhabbet, aşk tecellinin, ilahlık tecellinin etrafında sema ediyorum. İnsanlarla beraber, meleklerle beraber daha önce göndermiş olduğun peygamberlerle beraber, seddiklerle, şahitlerle, salihlerle beraber, onlardan olarak tavaf ediyorum, dönüyorum. Sema ediyorum. Senin rızanın, sevginin, tecellinin etrafında sema ediyorum. Bundan sonra ben böyleyim diyorsun. Artık ben böyleyim. Artık ben hayatı böyle yaşayacağım. Senin tecellinin etrafında sema edeceğim. Aşkının, muhabbetinin etrafında sema edeceğim bana ruhundan nefrettiğin ruhumun etrafında sitema edeceğim. Onunla o olarak sana gelmek için, sevgini, aşkını, muhabbetini kazanmak için, o aşkla, muhabbetle gelmek için, o olmak için hayatımı sarf edeceğim. Yaşayacağım. Gerekeni yapacağım, böyle döneceğim. Dönerken, Aşk'tan, muhabbetten sarhoş olarak döneceğim. Kimseyi duymayacağım. Duyduğum, işittiğim sensin. Senin emrindir, senin vahyindir. Sen bana neyi söyledinse ben onu duyarım. İblisi duymam, şeytani duymam. Şeytan adına konuşanları duymam, işitmem. Ben sadece seni işitiyorum ve ben beytini görüyor. Tecellini, tecelli ettiğin beytini görüyorum. Bundan sonra senden başka bir şey görmem. Her şey, herkes, benim için bir ayet. Sadece ayetlerine bakıyorum. Sadece senin isimlerinin tecellisine bakıyorum. Sadece onu görüyorum. Sadece seninle muhatabım. Her anda muhatabım sensin, sevdiğim sensin. Ben bundan sonra senden başka bir şey görmek istemiyorum. Sadece seni görmek istiyorum. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Sadece seni dinlemek istiyorum. Dönmeye devam ederken ne diyoruz? Lebeyk demeye devam ediyoruz. Emret, emrindeyim. Kurban olmaya geldim. Sen emret, ben yapayım. Sana kur olmaya, abd olmaya geldim. Senin tecellini El Esma'ul Hüsna'nın güzelliğinin tecellisini almaya geldim. Senin güzelliğin olmaya geldim. Sana kul cool olmaya geldim. Ayna olmaya geldim. Halife olmaya geldim. Sana seni seviyorum demeye geldim. Bir şey istiyor muyum? Hayır. Benim istediğim senin benim için takdir ettiğindir. Senin benim için sevdiğindir. Benim için neyi seviyor, neyi takdir ediyorsan ben onu istiyorum. Huzurunda fikir beyan etmeyi evet. Bir kul olarak kendime yakıştıramam. Haşâ dememiz gerekir. Evet. Tavafı böyle yapıyoruz. Zaten tavafı böyle yapınca Telbiyeyi okuyunca ortada ne telbiye kalır, ne telbiyeyi okuyan kalır. O tecelli ediyor. Evet. Efendim, Hazla ilgili bir soru vardı efendim. Ben bizlecimiz selamunaleyküm efendim. Aleyküm selam. Biri hacca gitmiş, ümreye gitmiş ve hacc vazifesini ve ümre vazifesini de yapmış. Sonra her sene tekrar hacca gitmesi mi daha hayırlı yoksa o parayı fakirlere vermesi mi daha hayırlıdır? Sizi çok seviyoruz, dualarınızdan mutlu efendim. Evet. Herkes hükmü kendine göre verir. Hükmü kendine göre. Her bir kulun hesabı bir tek kendisine aittir. Allah ona hesap sorar. Onun için böyle birinin hüküm verip her sene harca gitmektense o harç parasını alıp fakirlere verse daha uygundur diyebiliyor. Sen buna nasıl cesaret ediyorsun? Kimsin sen? Böyle bir hüküm olmaz. Böyle bir fetva olmaz. Allah onun hesabını ona soracaksa onun buna karar vermesi gerekir. Onun karar vermesi gerekir. Kazanmaya gelmişiz. Ben biraz önce evet, hacı anlattım. Daha doğrusu tavafa kadar anlattım. İnsan kendi gönlüne sormalıdır. Hangisi seni insan yapar? Hangisi seni hazreti insan yapar? Bir sefer değil. Belki bin seferde haça gitmek isterse o gönül meselesi. O, onun gönlüyle ilgili bir şey. Oradaki Allah'a olan yakınlığı tartmak başka bir şeydir. O öyle sadakayla, infakla anlaşılacak bir şey değildir. Onu da yapacak, seven onu da yapar. Ömreye gidip gelirse, bir o kadarını dağıtsın. Onun on katını dağıtsın. Eğer hacı hac olur, ömresi ömre olursa, Rabbi ile olursa, Orada telbiyeyi okumuş olursa, kendini, canını kurban etmiş olursa, malını mı kurban etmez? Ama yok, turist gibi gidip geldiyse, zaten o bir şey anlamamıştır. Onun için herkesin bunu kendi gönlüne sorması gerekir. Bir başkasının, bir başkası adına hüküm vermesi doğru değildir. Hükmü kendisi verecek. Benim için bu hayırlıdır, bu güzeldir dediyse, o hayırlıdır, o güzeldir. Nerede Allah'a yakın oluyor, yakınlığı kazanıyorsa, onun için o güzeldir, o hayırdır. Evet. Onun için hükmü kendisi verecek. Hangisini istiyor? Hangisini verince kendini Allah'a daha yakın hissediyor? O yakınlığı kazanıyor, kendini Rabbinin huzurunda hissediyor, tadıyor, yaşıyorsa, doğru odur. Onun için doğru odur. Bir başkası onun için evet. hüküm veremez onun ile Allah arasına giremez. Evet. Efendim Erzurum'dan Arif Yıldız Kandiniz mübarek olsun. Öncelikle hocamızı severek takip ediyoruz. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Saygı ve sevgilerimle Hocamdan çocuklarım için dua istiyorum inşallah demiş efendim. Allah hem kardeşimizin hem bütün kardeşlerimizin müminlerin, Müslümanların çocuklarını salih evlat eylesin inşallah. Rabbini bilen, peygamberini bilen, kendini bilen kullardan eylesin inşallah. Hem kendisi için hem ümmet için hayır olan, rahmet olan Cennet olan kullarından eylesin inşallah. Efendim İstanbul'dan Salih Demir gece namazını her gece kılmamız gerekir mi? Gece namazı her gece geldiğinde kılınması gereken namaz demektir, aslında. Allah'ı isteyen, Allah'ın dostluğunu, cemalini isteyenler mutlaka gece namazını kılar. Kılmalıdır. Gece olunca Rabbi ile baş başa kalmak için hatta sabırsızlanmalıdır. Onunla olmak için. Sohbetini onunla yapmak için. Öyle buyurmuştuk Kutli Hadis'te. Gece olduğunda herkes sevdiğinin yanına döner. Evine gider, sevdiklerinin yanına döner. Kuşlar da aynı şekilde yuvalarına dönerler. Beni sevenler Gece olmasını bekler ki Rabbimle olayım diye. Kuşların eve dönüşü gibi, yuvalarına dönüşü gibi, evet onlar da geceyi bekler. Dönüş anidir. Rabbine dönüş anı, gece. Gece başka bir hal. Gündüz bir meşguliyet vardır. Gündüzdeki tecelli de dolayısıyla farklıdır. Gecedeki tecelli farklıdır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Allah gecenin bir bölümünde dünya semasına tecelli eder. Buyurur ki, yok mu şunu isteyen, yok mu nimet isteyen, yok mu rızık isteyen, yok mu af isteyen, mağfiret isteyen, yok mu sahat isteyen, yok mu şifa isteyen, sonra yok mu beni isteyen? Buyurur. Yok mu isteyen diyorsa verecek demektir. İşte gece duanın kabul olacağı Allah'ın kurunun davetine icabet edeceği andır. Allah istemeye davet ediyor. Beni istemeye iste diyor yani. Her neyi istiyorsan iste diyor. Ama asıl gece Allah'ı isteme halidir, duasidir. Gece namazı, teheccüd namazı. Kalkıp Rabbinin huzurunda duruyorsun. Miraçta duruyorsun. Onun için miraç gündüz değil, gece olmuştur. Bunun da bir hikmetinin olması gerekmez mi? Bir gece, kurunu. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten odur. Evet, kurunu. Abdini. Abd olmuş. Rabbine aşık olanı. Bak peygamberini demedi, nebisini demedi, resulünü demedi. Abdini dedi. Bu durumda ona abd olanlar evet, aynı şekilde o miraj nimetini alır demektir. Efendim Diyarbakır'dan Garip Roş Eşime diyorum ibadetlerinizi evde yapın diyorum Bununla beraber Ümre'ye gitmek istiyor ama çocukları Ve evi mağdur ediyor O da durmadan ben gideceğim diyor Ben de istemiyorum Bununla beraber evin içinde çocuklara Bağırıyor anneye babaya Bağırıyor komşular rahatsız oluyor Diyorum aynı zamanda da Hocamızın da hayranı sürekli diğer TV'de izliyor. Allah, Allah Sen razı olsun Allah razı olsun ben biraz önce Hacı anlattım, Ömre'yi anlattım. Ben Ömre'ye gitmek istiyorum. Allah'ın beytini, Beytullah'ı ziyaret etmek istiyorum dese biri kim olursa olsun ona mani olmak istese, olmaz dese Allah'ın onlara acaba bir cevabı var mıdır? Elbette ki. Ne buyurdu ayet-i kerime de Allah'ın beytini ziyaret etmekten ancak müşrik olanlar men eder. Mani olur. Evet Allah'ın beytini ziyaret etmekten men edenler, mani olanlar evet müşrik olanlardır dedi. Bu durumda biri eğer bir kulun namaz kılmasına mani oluyorsa, oruç tutmasına mani oluyorsa zikir yapmasına mani oluyorsa, Kur'an'ı okumasına mani oluyorsa, Allah'ın beytini ziyaret etmesine mani oluyorsa, ona mümin denmez. Evet, beyti ziyaret etmekten men edenlere edenler müşriklerdir dedi. Evet, Bu sadece Resulullah Efendimiz'in döneminde olmuş bir şey değildir. Kıyamete kadar ve bu böyledir. Eğer Allah böyle bir kulu huzura alsa, kulum, benim davetime icabet etmek istemişti. Biraz önce anlattım. Betullah'ı ziyaret etmenin ne kadar önemli olduğunu. Allah, oraya yol bulabilen, orayı ziyaret etmek, her bir insan üzerinde Allah'ın hakkıdır dedi. Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkını ödemeye gidiyor. Allah'ın emri yerine getirmeye gidiyor. Her insan üzerinde Allah'ın hakkı. Oraya, Yol bulabilen, böyle bir durumda eğer biri birinin ibadet yapmasına yardımcı olduysa, o ibadetten nasibini alır. Ne kadar yardımcı olduysa, o kadar aynı ile kazandır. Onu sevabından, onu kazandığından bir şey eksilmez. O da öyle kazanır. Mani olduysa ne olur? Mani olur. Olursa Allah'ın gazabına uğrar neden bilmiyor çünkü ne söylediğini bilmiyor ne söylediğini anlamamış Evet Dolayısıyla kendimizi ateşe atmamız doğru değildir Kim Allah için bir şey yapmak istiyor Evet hangi ibadeti yapmak istiyorsa Hangi kulluğu yapmak istiyorsa, hangi hayır yapmak istiyorsa bize düşen sadece O'na yardım etmektir, O'na destek olmaktır, aynı zamanda O'nun kazandığını da kazanmaktır. Yaparsak kim bir hayra vesile olursa ona da ondan vardır. Allah buyurdu böyle. Kim aynı şekilde bir günaha sebep olursa ona da ondan var. Efendim Şanlıurfa'dan Kenan Aslan. Selamun Aleyküm hocam. En büyük zikir nedir? <gülüyor> en büyük zikir La İlahe İllallah'tır. Allah'tan başka ilah yok. İlah bir tek Allah'tır. Aslında kulluk yaparken iman kemara ererken sözün başı da imanın başı da La İlahe illallah sonunda la ilahe Allah'tır. Aynı şekilde ustat yolculuğuna çıkarken başta da la ilahe illallah diyor, sonda da la ilahe illallah diyor. Ama la ilahe illallah demesi kemale ermiş şekilde la ilahe illallah der. Onun için zikrin en büyüğü la ilahe illallah'tır. Ondan başka ilah yok. Ondan başka Abdolunacak yok. Maşuk odur. Mabud odur. İlah odur. El Esmaül Hüsna ona aittir. Mülkün maliki odur. Mülkün meliki odur. Bizim sahibimiz. Bizi yaratan odur. Varlıkta tutan odur. Diri tutan odur. güzelliğiyle ile tecelli eden odur. La ilahe illallah bütün esmayı kapsıyor bir tek la ilaha illallah dediyse bütün isimleriyle beraber söyledi. Çünkü bütün isimler Allah'ın isimleridir. Allah'ın vasfıdır bu. Bütün isimleriyle illallah demiş olur. Yani la ilaha illallah dediğinde la rahmane illallah, la habide illallah, la malike illallah, la melike illallah, la vedude illallah, la gafure illallah. Bütün isimleri Evet, i̇çinde barındırır bu, La ilahe illallah deyince El esmâvül hüsnâsıyla Rabbini bütünüyle zikretmiş olur ki, kamil manadaki zikir bunu söylerken, bunu aşkla söylüyor, her biri aşkla tecelli ediyor çünkü, onda tecelli ediyor, söyleyende tecelli ediyor söyleyen evet, söylediği o zikrin kendisi oluyor nuri oluyor İsimler onda tecelli ediyor. Güzellik onda tecelli ediyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz "Merhaba hocam." demiş. "Üç harflerden korkuyorum. Acaba ne yapmalıyım?" Bir izleyicimiz de "Cinlerin zararlarından nasıl korunuruz?" diye sormuş efendim. Allah ayet-i kerimede buğuruyordu. <gülüyor> Cinler deyince, Allah buyuruyor diye ben cinleri ve insanları bana abdolsun diye yarattım, olsunlar diye yarattım. ve خَلَقْتُ الْجِنَّ illa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Onlar da insanlar gibi kullukla, abdiyetle sorumlu varlıklardır. Aradaki fark nedir? Aradaki fark Allah kendi ruhundan insana nefh etmiştir. Dolayısıyla meleklere secde edin derken, işlerinde iblis de var. Bu bir örnek. İblis cinlerden diye buyurur. İblise tabi olanlar şeytan olur. Cinlerden, iblise tabi olanlara şeytan denir. Ama onların bir de müminleri vardır. Onların velileri vardır. Dolayısıyla hepsini böyle bir kefeye koyup cinler demek yanlıştı. Kimden korkuyorum demesi gerekir? Şeytanlardan. Ötekileri mümin zaten. İman etmiş, kimisi orta yolu seçmiş, kimisi hayırda yarışıyor dedi. Allah söylüyor onu ayette. Onun için bilmeden, anlamadan elbette ki korkacağız. Onların, cinlerin insanlara herhangi bir zararı var mıdır? Kesinlikle hayır. Hatta harşa demek lazım. Bu onlara hakaret olur, zulüm olur. Mümmindirler, velidirler. Bununla beraber hayırda yarışanları vardır, orta yolu tutanları vardır. Bir kısmıyla ne buyurdu ait kelimede dediler ki bir kısmı da bizden o beyinsiz olana uyuyorlar. Yani İblise uyuyorlar. Ona uyanlara şeytan denir. Şeytan ne yapıyor? Şeytan insana vesvese veriyor. İblise tabi olmuş, İblis'ten emir almış, sırat-ı müstakimde yürüyenleri yoldan çıkarmak için evet. çalışıyorlar. İnsanlar üzerinde bir güçleri var mıdır? Hayır. Evet, insan deyince, gerçekten insan yalnız. Ne buyurdu? Senin ihlaslı kulların üzerinde hiçbir saltanatın yoktur, bir gücün yok, bir kuvvetin yok, onlara bir şey yaptıramazsın. İhlaslı kullar. Şeytan ancak dostlarına vahyeder dedi. Dostlarına. Yani eğer sen şeytani dinlemezsen, şeytan sana bir şey evet, vahyetmez ilham etmez, gütülse vermez, veremez. Verdiğinde sen onu hemen anlarsın. Şeytandan olduğunu, düşmanından olduğunu anlarsın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Biri onu dinlerse, onu dost kabul etmiş demektir. Dolayısıyla korkmak yanlış değil. Eğer korkuyorsak, bu durumda ona bir güç, bir kuvvet vermişiz. Daha doğrusu onları Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Allah'a şirk. Allah bir gücü yok dedi, bir zarar veremez dedi. Sen desen ki ben onlardan korkuyorum. Allah'ın korkma dediği şeyden korkuyorsun. Onlardan değil, Allah'tan korkman gerekirdi. Onları değil, Rabbini dinlemen gerekirdi. Dolayısıyla ne buyurdu ayet-i kerimede? Şeytana abd olmayın. Ben size şeytana abd olmayın demedim mi? Bana abdolun demedin mi? Beni seveceksin diyor Allah. Benim sözümü sevip dinleyeceksin. Benim emrettiğim gibi yapacaksın. Şeytanlara abd olmayacaksın. Kul olmayacaksın. Onların verdiği vesveseyi sevmeyeceksin. Onların peşinden gitmeyeceksin. Sadece vesvese verebilir. Dolayısıyla sirat-i müstakim Allah'a abd olmaktır. Allah'a abd olanlar sirat-i müstakimde olmuş olur. Ama şeytandan korkanlar, cinler, cin deyip korkanlar, onları dinleyenler bu durumda Allah'a abd olmamış, şeytana, iblise, cinlere abd olmuş demektir. Allah'tan bağımsız olarak onlara bir güç, bir kuvvet vermiş olur ki bu Allah'a şirk koşmaz, koşmaktır. Onun için, onlardan korkmak kesinlikle yanlıştır. Onların zarar vereceğinden korkmak, endişe etmek kesinlikle yanlıştır. Mümin, bütünüyle Allah'a tevekkül edendir. Bütün gücün, kuvvetin, kudretin Allah'a ait olduğunu, mülkün, malikinin, melikinin Allah olduğuna iman edenlerdir. O'nun dilemesi olmadan ağaçtan bir yaprak düşmeyeceğini bilenlerdir. Buna iman edenlerdir. Dolayısıyla Rabbine güvenip tevekkül edenlerdir. Bize düşen onlardan korkmak değil. Allah'tan korkmamız gerekir. Yani karşıyet duymamız gerekir. Onu kaybetmekten korkmamız gerekir. Allah'ın azameti karşısında varlığın bir gücü mi olur? Bir kudreti mi olur? Haşa! Onun için. Bir kul olarak bize düşen Rabbimize sığınmaktır. Her şeyden. Nasıl sığınıyoruz? Nasıl sığınmamız gerektiğini de Allah bize vahyetmiştir. Felak ve Nas suresini okuyup Allah'a sığınıyorsun. Bitti. Hiçbir görme, gör, görünmeyen, görmediğin hiçbir varlık sana zarar veremez. Allah'ın korumasına girdin. Bu korumayı Allah vahiyle peygamberine bildirmiş, bize bildirmiştir. Felak ve Suresini okuyup, ona sığınacaksın. Onun korumasına girmiş olacaksın. Yapmamız gereken şey budur. Bundan sonra da korkmak yanlıştır. İmana zarar verir çünkü. Evet. Efendim, bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aşıkların güzelini sende tattım. Rabbime yönelmeyi, bendeki hal, Rabbime yönelmeyi sende tattım. Sonra demiş efendim, bendeki hal, hal değil efendim. Bilmem nedendir, her şeyden bıkmışım. Hiçbir şey umurumda değil. Her seferinde Rabbime yönelmeye çalışıyorum ama olmuyor. Ne yapmam gerekir efendim? Bana yardım edin Allah rızası için. Bizlere dua edin efendim. Sizi çok seviyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet, bu gece bir gecesi bu geceden itibaren kardeşimizin Rabbine dönmesi gerekir. Rabbinin huzuruna çıkmak için. Evet. Abdestini alıp huzurda durması gerekir. Eğer sıkıntı yaşıyor, sıkıntı duyuyorsak bilelim ki Rabbimiz olamadığımızdan dolayıdır. Gerçek Mutluluk gerçek saadet kulun Allah ile olmasıyla mümkündür. Onun için kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur buyurdu. Kalbimiz mutmain olsun mi mu istiyoruz? Huzurlu mu olmak istiyoruz? Mutlu mu olmak istiyoruz? Bu durumda bizim yapmamız gereken şey Rabbimizle olmaktır. Ama öyle sadece işte ben onu düşünüyorum demek yetmiyor yalnız. Allah için bir şey yapman gerekir. Allah için bir fedakarlık yapman gerekir. Allah için bir çaba gayret sarf etmen gerekir. Yani bir şeyi kurban etmen gerekir. Vaktinden, zamanından, hayatından veya maddi olarak, zahiri olarak bir şeyi kurban etmen gerekir. Kurban ederken seni seviyorum demen gerekir. Allah'a olan sevgini ispatlaman gerekir. Bunun karşılığında Orun sevgisini kazanman gerekir ki Allah'ın sevgisi senin gönlüne tecelli etsin ve sen huzur bulasın, mutlu olasın. Saadette olasın. Allah'ın sevgisiyle sarhoş olasın. Buna şükredip hamd edesin. Yoksa ne şükür kalır, ne hamd kalır. Ama şükretmek için de Şükretmeye layık olmak gerekir ki, şükredebilirsin. Bu liyakati çabanla gayretinle kazanıyorsun. Ondan sonra hamd edip şükredebiliyorsun. Yoksa sadece dilin şükreder, hamd eder ama gönlün hamd etmez. Neden? Çünkü Allah'ın senin gönlünde hamd etmesi gerekir. Yani seni övmesi gerekir. Hamd, alemlerin Rabbine aittir, maksustur derken nasıl ki övülmek onun hakkıysa, övmek de onun hakkıdır. O senin gönlünde seni övdüyse, sen övgüye layık oldun, hamd ettin, şükredebiliyorsun. Dolayısıyla o hamdi, Allah'ın seni övmesini, yani sen güzel yaptın kurum, seni seviyorum demesini tatman gerekir. İşte insan olmak budur, insan bunu tadar, mutluluk da budur, huzur budur, saadet budur, gönlün cennete dönmesi bununladır. Allah orayı cennete döndürüyor, oraya tecelli ederek neyin karşılığında? Senin abdluğunun, kulluğunun, ona abd gereğini yerine getirip ibadetinin karşılığında, güzellik yapmanın, fedakarlık yapmanın karşılığındadır bu. Öyle kendiliğinde hayali bir şey değildir. Evet. Yoksa insan kendini boşlukta hisseder, insan kendini boş hisseder, insan kendini başıboş hisseder, bir işe yaramaz hisseder. Sen Allah'ın yeryüzündeki halifesi sen Allah'ın tecelli ettiği varlıksın. Allah seni kul olarak, avd olarak o aşkını ispatlayan bir kul olarak görmeyi dilemiş. Seni sevmiş, seni seyretmeyi seviyor. Senin ona iman etmeli, yani Rabbine seni seviyorum demeli seviyor. Bundan büyük saadet var mı? Bundan büyük şeref var mı? Ne buyurmuştu Hazreti Ali Efendimiz? Evet, ya Rabbi şeref olarak senin bana Rab oluşun yeter. Nimet olarak benim sana abd oluşum yeter. Sen tam sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap. Mesele bunu anlamaktır. Yani Allah'ın bize Rab oluşu şeref olarak bize yetiyor. Başka yerde şeref aramak, şerefsizliğin ta kendisidir. Bu şerefi inkar etmek demektir. Allah, Allah ile olan şerefi, onun Rablığının şerefini yok saymaktır. Kulluğu nimet olarak görmesi gerekir. Allah diyebiliyor musun? Secde etme imkanın var mıdır? Allah deme, la ilahe illallah deme imkanın var mıdır? Bundan büyük nimet mi var? Sen belanı mı istiyorsun? Yoksa nimet olarak sadece bedene, bedene, toprağa ait olan çamuru mu görüyorsun? Böyle görüyorsan sen nasıl hazreti insansın? Nerede senin maneviyatın? Nerede senin Allah'a yakınlığın? Nerede Allah'ın sana nefret ettiği ruh? Nerede o meleklerin secde ettiği varlık? Nerede kaybettin onu? Kaybettinse gelmen lazım. Allah'ın kendisine verdiği, nimet verdiği kullarla beraber kendini bulman lazım. Yoksa kaybolursun bu alemde. Evet. Efendim, Mardin'den bir izleyicimiz, hocam kaynanan benimle olup olmayan şeyler için kavga etmeye çalışıyor. Bu durumdan dolayı çok üzülüyorum ve çok daralıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum, mübarek edernizi öpüyorum. Allah razı olsun. Allah kardeşimize yardımcı olsun inşallah. Bu durumda yapılması gereken tek bir şey vardır. Eğer Kayran ona bir evlat muamelesi yapmıyorsa, Farklı bir şekilde davranıp sorun sıkıntıyı çıkarıyorsa, büyük olmak yaş ile ilgili bir şey değildir, maneviyatla ilgili bir şeydir. Bu durumda kardeşimizin büyük davranıp büyüklük yapması gerekir. Ne yapması lazım? Ona nasıl öğretecek, ona sen yanlış yapıyorsun demekle ona bir şey öğretmiş olmaz. Ona bunu kabul ettiremez zaten. Evet, nasıl öğretmesi lazım? Söylemesi, yapması gereken şey, kayınanasına hem diliyle hem haliyle ona seni seviyorum demesi gerekir. Seni seviyorum. Sen benim büyüğümsün. Sen benim annemsin. Bizim, benim, sana ihtiyacımız var. Sen ne dersen senin gibi olsun. Çünkü biz seni seviyoruz. Seninle beraber olmayı seviyoruz. Senin bizim anamız olmanı seviyoruz. Desin, görür ki nasıl ona ders verip öğretmiştir. Kendisi şahit olacak inşallah. Böyle sorun yapanların, sorun yaşayanların böyle yapması gerekir. Evet, görecekler. Karşısındaki Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi evet, sana seninle kendisi arasında düşmanlık olana iyilik yaptığında, güzellik yaptığında, bu güzelliği gösterdiğinde bir de bakarsın ki candan bir dost vermiş. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Üçüsü böyledir. Yanlış yapana, düşmanlık edene karşılık sen iyilik yaptığında Allah'ın beyanıyla candan bir dost olur. Bize de düşen Candan dostlar kazanmaktır. Bunun için de yapmamız gereken şey iyilik yapmaktır. Güzellik yapmaktır. ikramda bulunmaktır. Bizi sevmeyeni sevmektir. Vermeyene vermektir. Gelmeyene gitmektir. Kötülük yapana iyilik yapmaktır. Evet. Efendim programında sonuna gelmişsiniz. İzledi olursa efendim bir mesajla. Efendim. Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Zümrüt ankam benim nurum cennetül meva sensin sidretül muntaha Bu dil sizi anmaktan ve bu gönül sizi sevmekten mütemayindir canım efendim babacığım babam gönlümü dünyamı evimi hayatımı inşallah ahiretimi cennete çevire çeviren tecelli seni yaradan Allah'a kurban olayım. Bu sene üçüncü defa şafak saydıran Allah hamdolsun. Kavuşamayacağım derken peş peşe vuslat ikram eden Rabbime nasıl hamd edeyim baba? Götür Kâbesine beni kurban ey baba. Devamlı efendim. Ey şems gözlü, kamer bakışlı, Fadullah, baştan ayağa Rahman nakışlı, Ey nur-u dilara, Necim, Naki, Nakib, Nasih, Nezir, Nimet, Nur, Dilim seni almaktan mutlu, gönlüm seninle mahmur. İstemem başka tutku, miraç sensin, milad sensin. Uçurumdur sensiz yolların sonu. Halil, halim, halis, habibsin sen. A gözümün nuru, gönlümün sururu, ah sen sensin sen. Mansur eylesin, habibullah gibi, rabbul alemin. Hidayetim sensin sen. Ecvet, Ekrem, Emin, Dost, Suret, Dost, Siret, Dost, Nefes, Hamid, Hamad, Hanif, Ümidim iki cihanda seninle olan saittir, Sadullah Sahib, Seyfullahsın sen, Ezber bozdurur sendeki tecelli, Yerde ve gökte çökü, çökü verilendir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsa'dan önce, Mesajlar geliyor efendim. Hayır. İsa'dan önce, İsa'dan sonra sonra da var diye ne açar? için bugün İsa sensin, Muhammed sensin. Allah razı olsun. Son söz Kardeşimizden olsun. Bütün kardeşlerimizin, müminlerin, müslümanların mebarek mihraç geceleri mübarek olsun inşallah. Miraca vesile olsun inşallah. Namaza, salata vesile olsun inşallah. Kardeşlerimiz zaten bu geceyi inşallah öyle Namazda, selatta, duada, huzurda geçirirler inşallah. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, zatının, sıfatının tecellisi, güzelliği bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. muhabbetlerimizi arz ediyorum. Efendim çok teşekkür ederiz efendim sevgili izleyenlerimiz gücümüz yetince sormaya çalıştık kusurumuza bakmayın bir sonraki programda inşallah tekrar buluşuruz Buluşuncaya kadar hoşça kalın esen kalın bizi yaratan Rabbi'mize emanet olun efendim.